Evet biz şu ana kadar ikinci hadisin şerhindeyiz ve imanda devam ediyoruz. <gülüyor> Geçen hafta dikkat ettiyseniz, mezheplerin, fırkaların ve bazı alimlerin iman konusunda ve imanın mefhumunda bazı değişik görüşleri. Bugün de inşallah delilleri sunacağız. Yani imanın mefhumunda herkes bir şeyler söylemiş. Acaba bu her kişinin söylediği bu mefhumda veya da bu anlamda hak kimin yanındadır? <gülüyor> Biliyorsunuz hadis, bu Cibril hadisinde, de, deminki okuduğunuz ikinci hadiste Allah Resulü Aleyhisselam'a hadis şeyi sorarken Akbir ni'anil islam, sonra Akbir ni'anil iman diye sordu. Dolayısıyla alimler diyorlar ki işte iştama'a Yani bir hadiste iman ile İslam bir arada gelirse o zaman İslam'ın mefhumu ayrı olur, imanın mefhumu ayrı olur. Ancak İslam ayrı bir hadiste veyahutta iman ayrı bir hadiste gelirse o zaman İslam mefhumu imanın mefhumunu içine alıyor veyahutta iman bir hadiste gelirse o zaman İslam mefhumunu da iman mefhumuna girer. Ve bu konuyla ilgili geçen hafta ayeti-i söylemiştik. İnne dinu inde Allahil İslam ayeti. Ve burada inne dinu inde Allahil İslam gelince yani burada ayette kast ediliyor İslam'ın bütün mefhumu. İslam ve iman hep birlikte nedir? Dindir. Hadisin sonunda ne diyor Ali Aleyhissalatu Vesselam? <gülüyor> Ateyakum Cibril yuallimukum dinakum. Dolayısıyla burada yuallimukum dinakum dediği demek ki bütün İslam'ın rükunları ve İslam'ın ve İmam'ın rükunları hepsi içindedir. Burada diyor ki Bel ce'alan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem addinu 3 derece Allah Celle Celaluhum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 merhale üzerinde yaptım. A'laha el ihsan Ondan sonra Avsataha el iman Ve yelihi el islam burada ihsan, İslam ve iman هو اشترجنا أن يكسي هانك الإحسان يعني هار محسن كل محسن مؤمن وليس كل مسلم محسن فإذا كان الإنسان محسن فيساوي فهو مؤمن ومسلم وليس كل مسلم مؤمنا فقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا yani müslüman olabilir ama iman kalbine girmemiş olabilir. Ve bu konuda örneğin münafıklar biliyorsunuz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde münafıklar hepsi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le birlikte beş vakit namazı, zekatı, haccı, cihadı bütün yani zahiri itibariyle kuliyeten İslam'a girdiler. Aynı ayette geldiği gibi eyühellezina amenu edhlu fi's-silmi Tabii ki burada ki girip o silmi ayetin mefhumu aslında edhulu fil silmi ay dine bütün İslam'a ve burada iman da içine giriyor. Kuralı hiç unutmayacaksınız. Birleştiği zaman iki mefhum bir yerde birleştiği zaman o zaman İslam zahiri manayı andırır, iman iç manayı andırır. Yani imanla ilgili. Ve burada dikkat ediyorsanız edhulu fil silmi kaffe Burada iman zikredilmiyor. Öyle değil mi? Tek başına İslam geldi. O zaman iman da bunun mefhumuna giriyor. Tamam mı? Dolayısıyla burada bir kişi Müslüman olabilir. Ama batına muslim, mümin olup olmadığını bilmediğimiz için biz neye göre hareket ediyoruz? Zahire göre hareket ediyoruz. Madem ki bu kişiyi zahire, İslam'ın gereklerini yerine getiriyor. Zahiren insanlara Müslüman artı mümin olarak biliniyor. Ama gerçekten mümindir değil midir? Kişi kendisi bilir. Bir de onun Rabbi daha iyi bilir. Öyle ya. Her insan kendi kendini bilir. Munafıklar kendilerinin iman etmediklerini biliyorlar. Çünkü asla İslam'ın bütünlüğünü hiçbir zaman kabul etmediler. Ve zahiren yapmış oldukları amelleri bile kabul etmemekle beraber zayıf oldukları için Dünya malından faydalanmaları için ne yaptılar? İslam'ın zahiri gereklerini yapmak mecburiyetinde kaldılar. Ama münafıklar tek başlarına bir yerde oldukları zaman hiçbir zaman namaz kılmazlarmış. Onun için cemaattan kaçıyorlarmış. Bazen kaçarlarmış. Onun için Aleyhisselam dedi ki, bir hadis-i şerifte ve i̇mam Müslim ile İmam Bukhari'nin üzerinde difak ettikleri bir hadis. Diyor Kaniyatü Satwaselam. Bir kişi diyor, ezan okunduğu zaman ezanı işittiği halde camiye gitmeyip evine gitmek istediği zaman veya da gittiği zaman diyor. İçimden geliyor ki bazı şahısları toparlayayım diyor. O onlara odun toplamalarını emredeyim diyor. Ve o toplatılan odunları onların üzerinde diyor, onların üzerlerinde evlerini yapmak isterim diyor demek ki münafıklar zamanda yani kimse hissetmediği anlarda demek ki kaçıyorlarmış. Ve biliyorsunuz Müslümanlarla beraber camide vakit namazlarını cemaatle kılmak farzdır. Yani farz-ı kifaye değil, farz-ı aindir. Yani vaciptir. Terki mahiyettir. Kişi ezanı işittiği halde ve gide bilme imkanı varsa şer'i bir özrü yoksa cemaat vaciptir. Ve bu münafıklar ne yapıyorlarmış? Demek ki kaçıyorlarmış ve evlerine gittikleri zaman kılmıyorlarmış. Dolayısıyla iman kalplerine yerleşmediği için bunlar nedir? Sadece Müslümandırlar. O zaman İslam'a zahiren İslam'a girmeleri batinen imana girmelerine delalet etmez. Tamam. Öbür tarafta ihsan. Yani bir kişi mümin olabilir, artı Müslüman olabilir ama muhsin olmayabilir. Ve ihsanın açıklamasını nerede geldi? Yine ikinci hadiste. Akbırni Ali İhsan dedi. Ne dedi Allah Resulü Vesselam? En te'abudallah ke enneke tara. Fe'in lemtekun tara fe innehu yarad. Hakikaten yani ihsanın zirvesi. Burada anlatılıyor ki bir kişiyi ibadeti yaptığı zaman o ibadetin içine giriyor mu, girmiyor mu? Örneğin namaz. Kişi namaza giriyor. Tekbiratül ihramı alıyor. Okuması gereken şeylere de okuyor. Ama bakıyorsun ki o namazın kılınışı hiçbir zaman huşoylu bir namaz değildir. Aklı sağda solda olabilir. İşinde, gücünde, şurada, burada. İlle men rahim Allah Tabii ki <gülüyor> Kimisi namazda Kimisi yüzde yüz tahakkuk edebiliyor Kimisi yüzde 90 Kimisi %80 kimisi Kimisi yüzde yetmiş Kimisi yüzde 50 Hani öyle şahıslar var ki yüzde yüz adalıyorlar öyle insanlar var ki belki yüzde on belki yüzde sıfır bile öyle insanlar var ki yüzde sıfıra iniyor Aynı yani sıcaklık derecesi gibi sıfırın altında ve sıfırın üstünde. Ve Bakıyorsun ki bazı şahıslar hakikaten namaz kılmalarına rağmen sıfırın altındadır. Bunlar kim olabilir? İşte bunlar münafıklar olabilir. Kalpleriyle, hakkıyla iman etmeyip namazı zahiren kılıyorlar. Ve size bazı misaller verdik. Bu Söyde Arabistan'da biliyorsunuz. Bazı insanlar namaza girdikleri zamaniye kefiliği için kılar. Veyahut da müşterileri görsün diye kılar, hani camiye gitmediğini görmedikleri zaman der ki bu adam belki Müslüman değildir, müşteri kaybeder. Dünya manfaatından mahrum olmamak için adam ne yapıyor? Camiye gidiyor ve Müslümanlarla beraber namaz kılıyor. Ama bu adam her ne kadar biz bu kişinin namaz kıldığını görüyorsa iman kalbine yerleşmediği için o zaman sıfırın altında olduğu için böyle bir kişi münafık olabiliyor. İtikadi nifak olabilir, amel-i da olabilir. Yani bir kişi biliyorsunuz selefin akidesi bir kişinin kafir veya da münafık olabilmesi için tefrik yapmışlar. Yani ameli küfür ile itikadi küfür. Amel-i nifak ile itikadi nifak. Eğer hakikaten kalben örneğin mesela bazı fırkalar, günümüzün fırkalarında mesela An-Nusayriye fırkası, الدürziye fırkası, ondan sonra e, el-İsma'iliye fırkası, el-Beha'iyye, el niye biliyorsunuz? Bunlar bil ittifak. Ehli sünnetü cemaatın arasında bil ittifak. Bunlar kesinlikle bunlar Müslüman değil. Bunlar kafirdir. Ey dinden çıkmışlar. Her ne kadar kendilerini İslam'a mensup ediyorlarsa bile. Ha, o zaman böyle bir kişi her ne kadar camiye gitse bile onun itikadı nedir? etikadı küfürdür. Kendisinin inanmadığı bir ibadeti yapıyor. Sırf dünyanın menfaati için. Dolayısıyla bu adam her ne kadar zahiren İslam olarak gözüküyorsa mümin değildir. Muhsin olabilmesi için de diğer Müslümanlar, kendisiyle Müslümanlar arasındaki fark kalpteki imana bağlıdır. Ama yine selef öleması kaideyi bozmamaları için diyorlar ki biz zahiren gördüğümüz herkes eğer kişinin o kişinin fırkasını, etikadını bilmiyorsak o zaman bu mümindir, muslümandır ama muhsin olduğunu bilmeyiz. Çünkü genelde kimler namaz kılar? Müminler namaz kılar. Öyle ya. Onun için aleyhissalatü vesselam dikkat ediyorsanız münafıkları hiçbir zaman camiden çıkarmadı. Onları kovmadı. Siz kafirsiniz, münafıksınız diye söylemedi aleyhissalatü vesselam. Onları zahiren kabul etti. Halbuki Allah tarafından celle celaluhu bu kişilerin bu kişilerin mümin Müslüman olmadıklarını ona haber vermiştir. Ve biliyorsunuz Allahu Teala bütün münafıklar onun yanında yazılıydı. Ama kaideyi bozmamak için zahiren küfürleri açık olmadığı için, nifakları da açık olmadığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Onları camiden kovmadı ve onlarla beraber cihadla beraber onunla beraber cihada çıktılar. Efendim hacca gittiler ve hiçbir zaman siz Müslüman değilsiniz, siz kafirsiniz, munafıksınız demedi. Dolayısıyla biz ehl-i vel cemaat. Eğer o kişinin etikadını bilmiyorsak, camide gördüğümüz zaman biz ona nasıl ne hükmederiz? Mümin artı Müslümandır. Çünkü müminler namaz kılar. İman etmeyen hiçbir zaman namaz kılmaz. Ama etikadını bildiğimiz için anlıyoruz ki bu adam nifakla namaz kılıyor. Anlaşılıyor mu? Peki bunu bilmemize rağmen biz o kişiye sen kafirsin, münafıksın ve nifakından dolayı namaz kılıyorsun diyebilir miyiz? Demek doğru değildir. Niçin? Çünkü biz onu zahiren kabul edeceğiz. Kendisi de kendisini kendi kendini Müslümanlardan kabul ettiği için o şekilde biliniyor. Ama tahkiki manaya geldiği zaman, böyle ders usulunda olan şeyde, tahkiki manaya geldiği zaman o zaman ne, ne söylenir? Tabii ki bu tür insanlar mümin değiller. Her ne kadar zahiren Müslüman gözüküyorlarsa da aslan, küfürler ve nifaklara itikadidir. Tamam? Yani bir ilmi yönü var, bir manevi yönü var, bir de tahkiki yönü var. Tahkiki yöne geldiği zaman, Anlaşılıyor ki, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın ittifakına göre El-Nusayriye fırkası, El-Yezidiye fırkası, El-İsma'iliye fırkası, El-Dürziye fırkası, El-Beha'iyye el ve El-Kadiyye niye? Tamam mı? Bunlar tehkik şeye geldiği zaman, kan bunlar Müslüman değil, bunlar kafirdir. Niçin? örneğin el kadiyen el kadiyen mezhebi görüyorsunuz mesela Pakistan'da Hindistan'da çok mevcutturlar. Ve bunlar namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. Peki bunlar niçin kafir oldular? Çünkü bunlar Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorlar. Bütün sünneti inkar ediyorlar. Kur'anla beraber sünnet kabul etmiyorlar. Çünkü diyorlar Kur'an tevatür yoluyla sabit olmuştur ama sünnet tevatür yoluyla sabit olmayıp değişikliğe maruz kalacağı için sünnet, sünnete birçok mavzu ve uydurulmuş hadisler girdiği için şu ana çağımıza kadar sap sağlam geleceğinden şüphemiz olduğu için biz sünnetle amel etmek istemiyoruz. Tamam. Ama Kur'an tevatür yollara geldiği için ondan sonra Allah Celle Celaluhu bizzat Kur'an-ı Kerim'de onu biz indirdik ve onu tahrif etmekten biz koruyacağız dediği için Kur'an hiçbir zaman tahrif edilmez. O zaman Kur'an bize yeterlidir diyorlar. Ve bu sünneti inkar etmeleri, sahih sünneti inkar etmeleri, bütünüyle inkar etmek tabi bu küfürdür. Bu bir. İkincisi diyorlar ki Risalet hiçbir zaman bitmemiştir. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Yani nübüvvet devam ediyor. Ve Mirza Ahmet Khan Al kadi yani bu onların nebileridir. Ve onun nebi olduğunu iddia ediyorlar. Tamam mı? Ve nübüvvet hale devam edeceğine iddia ediyorlar. Dolayısıyla işte bu inançtan dolayı bunlar nedir? Yani itikaden kafirdirler. Öbür tarafta Ennusayri fırkası yine o şekilde. Namazı kabul etmiyorlar, orucu kabul etmiyorlar, zekatı kabul etmiyorlar. Dürziler yine o şekilde. İsmaililer namaz kılıyorlar. Ancak sünneti tamamen reddediyorlar. Ve Kur'an'ın da muherref olduğunu söylüyorlar. İfne aşariye ise yine o şekilde zahiren muslümandırlar. Ondan sonra bütün sünneti kabul etmiyorlar. Ancak ehli Beyt kanalıyla sabit olan sünneti kabul etmişlerdir. Dolayısıyla mesela Sahih-i Bukhari, Sahih-i Muslim, Sünnet-i ve diğer Kütüb-i Sitte dediğimiz içinde olan hadislerin belki yüzde 99'undan fazlasını reddediyorlar. Ancak bu kitaplar içerisinde ehli birisinin rivayetiyle gelmiş bir hadis varsa o hadisi kabul etmiyorlar. Kabul ediyorlar. Diğerlerini kabul etmiyorlar. Bu bir. İkincisi Kur'an'da eksik, eksik ve fazla olduğunu söylüyorlar ve özellikle validemiz Gaişen'in zaniye hadisesi ifk hadisesi ve şu ana kadar kitaplarında inançları Ayşe'nin zaniye olduğunu diye ne yapıyorlar inanıyorlar. Halbuki Ayşe validemiz Allah Celle Celaluhu tarafından ne yapılmıştı? Ne yapılmıştır? Beraat edilmiştir. Ayetlerle beraat edilmiştir. Dolayısıyla buna rağmen bunun üzerinde israr ediyorlarsa demek ki bu ayeti kabul etmiyorlar. Ve biliyorsunuz şu anda rezil oldular. Eskiden eskiden kimse inançlarını bilmiyordu. Çünkü Müslümanlar kitaplardan okumaktan çok uzak oldukları için işte bunlar da Müslümandır. Beşinci mezhep gibisi falan filan. Şu kanallar çıktıktan sonra yani biliyorsunuz şu kanalların biliyorsunuz yani faydası olduğu gibi zararları da vardır. Ve bu kanallar üzerinde olan tartışmalardan İslam ümmeti yani ehli sünnet ve cemaat ümmeti bunların ne olduklarını anladılar. Alenen çıkıyor diyor ki Ayşe zaniyedir, Ebubekir kafirdir, Ömer kafirdir, mel'undur, Osman şöyledir diye açık açık kanallarda kendi kanallarında haykırıyorlar. Elhamdülillah bu yani İslam ümmetinin uyanmasına bir sebep oldu bu fazla. tabii. ki birisi kalkıp der ki dese ki halbuki bütün İslam ümmeti icma ile Allah'ın kelamı Allah Celle Celaluhu tarafından Cibril vasıtasıyla aleyhisselatü vesselam'a indiği günden kıyamet kopuncaya kadar, ey Kur'an kaldırılıncaya kadar Kur'an mahfuzdur, hiçbir zaman tahrife uğramayacak, bunu ittifak etmişler. Ve bu bir kısım da gelip dese ki, evet Kur'an'da eksik ve fazla var diyorsa, tabii ki bu nedir? O kişi kafirdir. O kişi kafir olduğu zaman biz bütün şiilere kafirsiniz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bunlar zahirim, zahiri olarak bunlar muslümandır. Ama bir kişi bir bi'aynihi tekfir edileceği zaman o zaman hüccet oluşması gerekiyor. Hüccetin oluşundan sonra ısrar ediyorsa o zaman o kişi alimler tarafından tekfir edilir. Avam tabakası tarafından tekfir edilmez. Çünkü zaten avam tabakası bu tür hükümleri bilmiyor yani ince noktaları bilmediği için rastgele bir kişi bir kişiye işte filan kafirdir filan kafirdir demek doğru değildir. Yani o zaman bu insanlar her ne kadar zahiren teslim oldukları gösteriyorsa da o teslimiyet kalplerine inmediği için o zaman o kişi ne olmuş oluyor mumin olmuyor. Ama ehli i Sünnet ve Cemaat genel olarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın in inancı bu konuda bu konuda muttefak olduğu için Cami'de gördüğümüz bir kişi etikadını bilmediğimiz halde o zaman bu kişi mümin eşittir Müslüman. Ama eşittir muhsin diyebilir miyiz? Hayır bilmemiz. Çünkü o kalple alakalı bir şey. En takvalı bir kişi bile yapmış olduğu ibadette bu adam mühsindir diyemeyiz. Ne demek mühsin? Diyor? Muhsin yani ibadeti en iyi bir şekilde, en iyi bir şekilde Rükünlerine, şartlarına, vaciplerine, sünnetlerine uygun bir şekilde yapıp ve onun yaptığı zaman devamlı kendisinin Allah Celle Celaluhu'nun kontrolü altında olduğunu bilmek. Yani tıpkı hadiste geldiği gibi. Ke enneke tarah. tabii ki biliyorsunuz İslam ümmeti ittifak etmişler. Bu dünyada hiçbir kimse Allah'ı görmez. Görmeyecek ama öbür dünyada ehli sünnet ve cemaat ittifak etmişler Allah celle celaluhu cennette istediği şekilde şanına layık bir şekilde kendini ehli cennete gösterecek. Nasıl gösterecek? Allahu alem. İhsan ikram manasında da kullanılabilir mi İhsan demek yani biliyorsunuz el ihsan, girir <gülüyor> <gülüyor> فيه عدة أشياء. <gülüyor> <gülüyor> tamam. itibariyle demek yani mesela diyor ki "هذا رجل حسن" Yani bu insan güzel bir insandır. Kerim var, evet, tamam mı? Yani içine kerem içine giriyor, güzellik içine giriyor, evet. ahlak içine giriyor, nice şeyler giriyor, tamam mı? Ama burada yani bu ayetteki buradaki bu hadisteki ihsan, ey ibadeti yaptığı zaman devamlı kendisinin Allah Celle Celaluhu kontrolü altında olduğunu bilmesi ve devamlı aklı, aklı, fikri yapmış olduğu ibadette olması örneğin zekat verecek o zekatı verdiği zaman kalben kalben ihlaslı bir şekilde hiç kimseyi o ibadete ortak koşmaksızın sadece ve sadece Allah rızası için yapmak bu da ihsana giriyor biliyorsunuz ihlas ve biz daha önceden demiştik ki bir amelin kabul olabilmesi için iki şarta ihtiyaç var birincisi ihlas niyet tamam mı ikincisi ittiba Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnete tabi olması, yapmış olduğu amel, niyeti her ne kadar iyi olursa olsun, eğer sünnete uygun değilse yine ameli makbul değildir. Ve geçmişte arkadaşlar, yani beraber oturduğumuz arkadaşlar bu tür şeylere çok değindik biliyorlar. Yani örneğin adam zekat veriyor. Gerçekten Allah rızası için zekat veriyor. Ama o verdiği zekat, o verdiği mal faizden, hırsızlıktan, gasıptan haram yoldan olursa verdiği zaman onun zekatı makbul değildir. Çünkü o mal nedir? Sünnete uygun değildir. Veya da vermiş olduğu mal yüzde yüz helaldir. Hiç şüphesi yok. Ama kalben Allah rızası için vermediğinden dolayı yine o amel makbul değildir. Niçin? Çünkü Allah için vermedi. Tamam mı? Ve burada فَكُلُّ مُحْسِنِ Mumin Vüll mümin Müslüman ve değilse vüll mümin muhsinan ve vüll vüll Müslüman mümin. Vüjaa fi alhadîs al Rûjûlün min ahel el Şam an abîhi an abîhi an Nûbîs Sûrî Sûlâm. Vüll lêhu İslam demek istislam demektir. Tamam mı? Yani Allah'a teslim olup kalben azalarla beraber emir ve yasaklara tabi olmaktır. Biliyorsunuz yani İslam bütünüyle emir ve yasaktırlar. Emir ve yasak, emrediyor, yasak ediyor. Dolayısıyla burada bir kişi Allah Celle Celaluhu emretmiş olduğu bir ibadeti sünnete uygun bir şekilde yaparsa o zaman hakkan teslim olmuş olur. Eğer sünnete uygun yapmamış olursa hakkan teslim olmuş olmuyor. Tamam? tıpkı bir hadiste geldiği gibi Bir Müslüman bir Müslüman gerçekten Müslümansa, iman kalbine işlemişse hiçbir zaman başka bir Müslümana zarar veremez. Daha doğrusu değil ki Müslümana Yahudilere, Hristiyanlara bile zarar veremez. Onunla beraber oturan Hristiyanlara ve Yahudilere biliyorsunuz. Eğer Yahudiler ve Hristiyanlar bulunduğumuz yerde bize savaş açmıyorlarsa ve bize karşı taarruz etmiyorlarsa, bize zarar vermiyorlarsa onlara zarar vermek doğru değildir. Çünkü kul hakkıdır. Kafir bile olsa o kafirin kul hakkına tecavüz etmek doğru değildir. Onun için Müslüman men selim el eş min yedihi ve lisanihi. Müslümanlar o kişinin elinden, batışından ve dilinden salim oluyorsa, o zaman o kişi gerçekten Müslümandır. Ama Sünni bile olsa, Selefi bile, altı Selefi bile, o Selefi bile olsa, eğer Müslümanlar onun dilinden salim olmamışlarsa, Müslümanların ırzı ırzını konuşuyorsa, onun üzerine iftira atıyorlarsa, onun malını çalıyorlarsa, ona zulmediyorlarsa, o gıybet ediyorsa, bu adam tabii ki Müslüman olmamıştır. Müslüman olmamıştır derken hakikiyle Müslüman olmamıştır. Ve biliyorsunuz bizim burada iman konusunda zikredeceğiz. Yani iman eksiliyor ve artıyor. Dolayısıyla kişi imanı ve İslam'ı kadar mümin ve Müslümandır. Teslimiyeti kadar Müslümandır. imanı kadar müminidir. Onun için bizim akidemizde kamil manada mümin var. Bir de fasık manada mümin var. Iman artması, yükselmesi La ilahe illallah iman. Bu yani artması, yükselmesi nasıl oluyor? Ya? Anlatacağız inşallah. Bir de sorular genelde ders bittikten sonra. Evet, yani. Yazmak lazım. Fakat. Fakat. Fakat. Fakat. Fakat. Fakat. Fakat. Fakat. Fakat. Fakat. Soruyor ailesi ve diyor ki İslam'ın en faziletli şey nedir? Diyor ki en faziletlisi imandır. Ve dikkat ediyorsanız geçen hafta ve ondan önceki haftada dikkat ettiyseniz dedik ki biz bazı aileler diyorlar ki iman marifettir. Bazı aileler diyorlar ki iman kalple tasdiktir. Bazı aileler diyorlar ki iman kalp marifet, kalple tasdik, dille ikrardır. Bazı aileler diyorlar ki iman Marifet tensu'r kalbı tasdik dile icrar ve azalarla amel etmektir. Tamam? Ve burada dikkat ediyorsanız feyyul İslam aftal sorusunda diyor ki el iman. Ve burada iman dediği zaman içine islam da girmiş oluyor. Dolayısıyla qale vemel imanu qala en tu'min billa en tu'mina billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve bil ba's ba'de'l meut. Bu deminki ezberlediğimiz hadis Hadisten başka bir hadis Kale fe eyyul iman afdal kal el hicra Peki imanın en faziletlisi En hayırlısı hangisidir Dedi ki hicrettir Soruyor Hicra. Hani hicret deyince Soruyu soran kişinin aklına şu gelir Peki hicret nedir Deminki kardeşimizin sorduğu gibi Hani iman nasıl artar Biz iman artar ve eksilir Aklına şu gel Peki nasıl artar gibisi. Burada vemel hicretu qal entehciras su. Ey bütün haramları hicret etmen. Ey bütün haramlardan sakınman. Dolayısıyla hicret bir İslam küfür yolun küfür ülkesi küfür ülkeden İslam ülkesine hicret etme olduğu gibi aynı ülkede mesela bir mahalleden başka bir mahalleye o mahalle fasit bir mahalledir. Daha salih bir mahalle hicret etmesi Yine Allah rızası için hicret sayılır. Ama aynı manada, aynı zamanda da hicret, kötü ameli hicret etmek demektir. Haramları hicret et. Mesela bir kişi haram içiyor, yapıyorsa örneğin sigara içiyor. O sigarayı terk etmesi bu nedir? O sigarayı hicret etmektir. Çünkü sigara haramdır. Adam alkollü içki içiyor mesela. O alkollü içkiyi terk etmesi o zaman o şeyi hicret etmiş oluyor. Ey terk etmiş oluyor. Ve hicret demek bir yeri terk edip başka bir yere gitmek demektir. Dolayısıyla burada diyor ki, "Qal fa'ayyul Hicra afdal en faziletli hicret nedir? Qal el cihâdu. Yani Allah yolunda cihat etmektir. Nasıl malını, çoluk çocuğunu, memleketini, barkını şunu bunu bırakıp terk edip nereye gidiyor? Cihada gidiyor. Örneğin Ali Satt ve Selam döneminde Mekkeden Müslümanlar hicret edip Ali Sattul selam bulunduğu yerde Medine'ye gitmeleri. Ne için gittiler? Tabii ki onun her şeyden önce onun ordusuna katılıp cihad emri geldiği zaman da cihada çıkmak. قال ان تجاهد او تقاتل الكفار اذا لقيتهم ولا تغلول Kafirlerle karşı karşıya geldiğin zaman onlar onlara karşı mücadele vermen yani onlara karşı savaşman ve onları öldürmen. Tamam mı? ولا <gülüyor> تغلول Orada el ghul, ey ganimet aldığı zaman o ganimetten bir şey almamandır. Çünkü cihat esnasında Müslümanların edindikleri ganimetler Allah ve Resulü içindir. Tamam mı? Yani İslam devletinin Beytulman'ın malıdır. Ondan sonra o emir veya da o halife ne yapar? O edinmiş oldukları ganimetten mücahitlere ne yapar? ضغطر. فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجر من هاجر السيئات والمجاهد من جاهد نفسه لله تمكى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان ندر إيمان إيمان Dikte olan bir kişinin kalbine iman dikte olduğu zaman, yani tam işlediği zaman, tamam mı? Bu kişi mümkün değil. Ne kimseye zulmeder, ne kimsenin hakkını yer, ne kimseye kimsenin malını çalar, tamam mı? Ne de kimsenin aleyhinde gıybet dediği kudu yapar, kimseye zarar vermek istemez. Gerçekten iman kalbine işlemişse o kişi kalben teslim olduğu gibi zahiren de teslim olur, ve zahiren teslim olan bir kişi mümkün değil kimseye zarar vermez. Ha o zaman Müslümanlar o kişinin şerrinden ve zulmünden dilinden, elinden, ayağından ne olmuş olurlar? Salim olmuş olurlar. Vel mümin peki mümin nasıl kimdir diyor ki vel Mümin odur ki diyor. insanlar o kişiyi tamam mı? Mallarından ve namuslarından ve arzlarından dolayı dolayı gerçek manada güvenen kişidir. Sen mesela sefere çıktın, çoluk çocuğun tek kaldı diyorsun ki filana arkadaş ben sefere çıkacağım, çoluk çocuğum Allah'tan sonra sana amanet. Bu adam çoluk çocuğunu koruduğu gibi onları da korur ve hiçbir zaman hiçbir zaman bir miskazerre kadar ne gözüyle, ne kalbiyle o ona emanet bırakılan kişiler karşısında hiçbir zaman hıyanet olmaz. Hangi yönden olursa olsun. Ne manevi yönde, ne de maddi yönde. Asla gözü o ailede kalmaz. İster kuzu olsun, ister kadın olsun. Öbür tarafta mesela malının yanına emanet koydu. Diyor ki arkadaş ben gideceğim şu kadar malım var. Mesela para olabilir, altın olabilir veyahutta normal olarak daha başka bir şeyler olabilir işte şu mal senin yanında emanet kalsın. Ve biliyor ki niçin oraya emanet bıraktı? Çünkü biliyor ki bu adam Müslümandır. Ve hiçbir zaman emanete hıyanet etmez. Dolayısıyla emaneti onun yanına bıraktığı zaman hıyanet ederse o demek ki gerçek manada iman etmemiştir. Yanına emanet olarak bırakılan çoluk, çocuk ve kadın onlara karşı göz dikiyorsa ister kalben olsun ister madden olsun. Böyle ya. Bakarsın bir kişi yanına emanet olarak bırakan kadına bazen kalbi ona karşı şey olabilir. Özellikle mesela o kadın o kız güzel olursa yüzü de açık olursa mesela o zaman o kişi hakkıyla iman etmemişse o kişi ne olur? onun yanına emanet olarak bırakılan kişinin namusuna, ırzına karşı Allah korusun hıyanet etmiş olur. Ama gerçek manada iman etmişse kesinlikle bu iki şeyden birisi olması mümkün değildir. وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ <لِلّٰه> Gerçek mücahid kafirlere karşı karşıya geldiği zaman tam hakkıyla cihat yani savaş verdiği gibi aynı zamanda Rabbi ile karşı emir ve yasaklarda da kendi nefsine karşı mücadele verir. Ey örneğin ve çok açık bir örnek vermek istiyorum acizlar. Mesela şu anda televizyon mesela. Televizyon bir insanın evinde kişi takvası nereye çıkarsa çıksın. Kendisi takvası nereye çıkarsa çıksın. O evde bir televizyon olduğu zaman mutlaka kendisi o televizyona hiç bakmazsa bile onun çoluk çocuğu onun gibi o derece yetişmediği için mutlaka çoluk çocuğu bakacaktır. Ve özellikle o televizyon televizyon mesela bir memleket bir memleketin kanunları Kur'an ve sünnet olmadığı zaman özellikle küfür ümmetinin kanallarda yaymış oldukları bu pislikler mesela. Kız, çocuk, kadın. Bütün bunlar ne olacak? Bunlar hepsi melek değil ki bunlar. Kız da açacak. O dizi filmler açık açık. Aşk filmleri ondan sonra şarkı, müzik, şu bu falan filan. Bunlar hepsi çıkmıyor mu? Ha o zaman eğer bu şey bu televizyonda gelen olan programlar benim çoluk çocuğuma zararı olacaksa, kendime zararı olacaksa he, o zaman o şeyi edinmemek nedir? O haramı Hicret etmek anlamına geliyor. O zaman kendi nefsime karşı ne yapacaksın? Mücadele vereceksin. O televizyonu evime koymamak için. O sigarayı içmemek için. O alkol içkiyi içmemek için. O kızıma kısa elbiseyi giydirmemek için. Hanımımı açık, açık yüz göstermemek için. Gezdirmemek için. Başka mu, Müslüman kadınlara göz atmamak için. Ve bu şekil bütün haramlar yani. Allah Celle Celle, neyi haram ettiyse o haramları irtikap etmemek için var gücümle kendi kendime ne yapacağım? Kendi kendime mücadele vereceğim. Ey nefsime karşı mücadele vereceğim. Bu tür, bu tür şeyleri irtikap etmemek için. Dolayısıyla haramlardan kaçınmak için kişiyi nefsiyle mücadele vermek nedir? Vaciptir tabii. Onun için kamil manada mümin olabilmek için işte Allah ve Resulü Aleyhisselam'ın emir ve yasakları çerçevesi içerisinde hareket etmek. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Tek kelimeyle yani. Resul size neyi getirdiyse onu alınız yani. emir Emirlerine sımsıkı sarılınız. Sizi neden sakındırdıysa yüzde yüzde sakınınız. Bitti. Bu haramdır yapmayacaksın bitti gitti. Müslüman bir kişiyi Allah'ın haram, haram kıldığı bir şey mümkün değil irtikap edemez. Madem ki bunu yasaklamışsın. Sen de Müslümansan o zaman bunu yapmayacaksın. Ha o zaman nefsin bunu yapmak istiyorsa bu şeyi yapmamak için var gücünde kendine karşı cihad edeceksin. Ve hatta bir hadis bu hadis zayıftır ama alimine diyorlar ki manası doğrudur. Reca'ne min cihadil asgari ile cihadil akvar. Ashab diyorlar ki ve vesselam'a küçük cihattan büyük cihada döndük. Tamam artık İslam her tarafı fethetti. Ondan sonra devleti tam manada kurdular. Artık herkes kendi işiyle meşgul olmaya başladı. Tamam mı? Pek fazla savaş kalmıyor. Ondan sonra kime karşı cihad edecek? İblis'e karşı. Kendi şeytanına karşı, kendi nefsine karşı. Haramları irtikap etmeyip devamlı helal daire içerisinde hareket etmek için. Allah'ın emir yasak, Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Yasaklarından kaçınacak. Diğer bir hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam İza amartukum bi şeyin fe etu minhum as satağtum ve ıza naheytukum an şeyin fe jitenibu Yok. Niye yapmıyor yapıyorsun Ya işte nefsim zayıftır falandır filandır. Tamam Ama diyor ki Aleyhisselatü Vesselam İza naheytukum an şeyin fe jitenibu peki bu ıza naheytukum an şeyin hadisesi kişide olursa bu kişi nasıl olur da muhsin artı mümin artı Müslüman olabilir. Mümkün değil. Ha o zaman bu kişi nedir? Bu kişi imanı zayıftır. Deminki kardeşin sorusuna geleceğiz. Ha o zaman kişi Allah'ın yasaklarını irtikap ediyorsa bu kişinin imanı zayıftır. Onlar da bu kişiye mukadder değil mi o? Evet mukadderdir tabi. Kader konusunda bu hadisin sonunda değiniyor zaten hani Diyorsunuz ikinci hadiste geliyor en tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi ve kader konusu burada iman nözusunu çok uzattığımız gibi kader konusunda çok uzatacağız çünkü çok önemli şeyler var. şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz gerçi kaderde anlatacağız bunları ama maksat şey olsun. Biliyorsunuz kaderin dört tane mertebesi var. Daha önce beraber oturduğumuz arkadaşlar ezberlemiştir. Bize söyleyecek var mı? Kaderin dört tane mertebesi var. Ve bil ve Evet. Başta ilim geliyor. Çünkü bu bunu tertiple yapmak vaciptir. Yani Allah Celle Celaluhu onunla kendisi var olmakla beraber onunla hiçbir şey yoktur. Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz, zatı ezelidir. İlki ve sonu yoktur yani. Esasta vardır. Ve Allah Celle Celaluhu'nun varlığında hiçbir şey onunla beraber yoktur. Ve bu Allah Celle Celaluhu varlığında kıyamete kadar yaratacağı her şeyi bildiği için, onun ilmi ezeli olduğu için nedir diyoruz? meratib el qadr el qadri Allah celle celaluhu her şeyi bildi. Yaratmadan önce kainat ve kainat içerisindekileri yaratmadan önce her şeyi biliyor. Neyi yaratacağını ve bu yaratacağı kişiler ve yotta şeyler içerisinde şer mi hayır mı ne yapacak ne gidecek Kaç sene yaşayacak ve bu kişi hayatı boyunca neler yapacak. Bütün bunları hepsini Allah Celle Cev, bunları yaratmadan önce biliyorsunuz hepsini biliyor. Ve hadiste gelir diyor ki Allah Celle Celaluhu takdir etmiş olduğu şeyler kainatı yaratmadan 50.000 bin sene önce tamam mı her şeyi yapmıştır? Takdir etmiştir. El ilmu. Bunları bildi. Ondan sonra el kitabetu. Bildikten sonra her şeyini ne her şeyi ne yaptı yazdırdı. Ve kalemi diyor ki, Allah Celle diyor ki, kalem'i ilk yarattığı zaman ona diyor ki, oktub. Öğl ma kalem, kâle lâhu oktub. ma ak, mada ya Rabbi. oktub. Yani şu anda olacaktan ta kıyamet kopuncaya kadar ne varsa hepsini yaz. Ve bunlar Allah Celle Celaluhu kainat içerisinde dönüp dönen her şey kalem onları ne yaptı yazdı. Ve dikkat ediyorsanız burada kalemin ne ağzı var, ne de buru, ne de dili. Ama Allah Celle Celaluhu bir şeyi konuşturacağı zaman konuşturur. Ve o şey konuşur. Çünkü innallaha ale kulli şeyhim kadir. Ve ondan sonra her şeyi yazdı. Daha her şey bir şey diyor Dikkat ediyorsanız kalemden başka bir şey yaratmamıştır o ana kadar. İlk önce kendisi vardır. Ondan sonra kalemi yaratıyor. Kalemi Yarattıktan sonra da her şey yazıyor. Ondan sonra her şey yaratıyor. Ondan sonra yerleri, ondan sonra gökleri ve bu şekilde her şey yaratıyor. Allah Celle, Celle Ondan sonra nedir? Şâ'a. El-meşiğe. El-ilmu. Vel-kitâbetü el-meşiğe. Bildikten sonra ne yapıyor? Yazdırıyor. Yazdırdıktan sonra istiyor yani. Bu yazdıklarını hepsini yaratacağım. Şâ'a en yaklık hadihil eşya. Thumma halak. Thumma halak. Bu tertiple olması vaciptir El-ilm, vel-kitâbe, tamam? Vel-meşi'e, vel-khalq. El-khalq, ay yaratma. Tamam mı? Dolayısıyla senin söylediğin bu, mahiyeti yapacak olan kişi, zina edecek, içki içecek, adam öldürecek, bütün bunlar hepsi, tabii ki Allah Celle Celaluhu taklir. Çünkü Allah Celle Celaluhu biliyor ki, yaratacağı o kişi. İşte zine yapacak, işte şöyle yapacak, işte böyle yapacak, işte böyle. Dolayısıyla levh-ü hepsini ne yapmıştır? Yazdırmıştır. Ve inşallah bu beşinci hadiste, yok dördüncü hadiste değineceğiz. Hani diyor ya Allah Celle Celaluhu bir melek gönderiyor ve kişi ana rahminde olduğu zaman ne yapıyor? Ona diyor ki ilk önce ona ruhu üflüyor. Değil mi? Ondan sonra yazıyor. Amelerini yazıyor, ecelini yazıyor ondan sonra سعيد ve yahutta şerli ve yahutta hayırlı ve Temiz temyiz güzel ne hepsini ne yapıyor yazdı. Lühü mahfuzdaki yazılı olanlar ile meleğin elinde olan suhuflar arasında fark var. Çünkü lühü mahfuzda olan şeyler hiçbir zaman ne silinir ne de artı bir şey yazılır. Ama meleğin elindeki sayfelerde silinir ve yazılır. Melekler siler, Allah emriyle silerler ve yazarlar. Dolayısıyla burada İşi, masiyeti, irtikap ettiği zaman o zaman imanı ne oluyor? Eksiliyor. Ve amel ettikçe imanı artar, ameli terk ettikçe hali, ameli terk ettikçe imanı eksilir. Aynen sıcaklık derecesi gibi. Sıcaklık derecesi biliyorsun soğukta ne yapar genelde? Devamlı aşağıya iner. Ta bazı yerlerde sıfırın altında iner. Sıcak iklimlerde ne yapar? Devamlı yükselir. Öyle değil mi? İman o şekilde. Yani eğer bu şekilde imanı sıcaklık derecesine benzetecek olursa iman hayırlı amellerle artar, hayırlı ameli terk etmekle eksilir. İşte burada o kişi nedir? Onda hem salih amel var hem salih olmayan amel var. Bir yandan namaz kılıyor ama öbür taraftan da içki içiyor. Yani sarhoş edici içki içiyor. Bir yandan namaz kılıyor ama öbür tarafta adam öldürüyor. Bir yandan namaz kılıyor ama öbür tarafta zina ediyor. Ve önümüze gelecek inşallah kişi zina yaptığı zaman iman ondan ayrılıyor. Üzerinde gölge bir gölge gibi oluyor. <gülüyor> Onun için imanı sadece ikrar veya da sadece marifet veya da sadece tasdik kabul eden alimlerle diğer alimler arasında onda fark var. Biz de demiştik ki, Ebu Hanife Rahimahullah diyor ki, iman hiçbir zaman artmaz ve eksilmez. Çünkü imanı asıl etibari, asıl olarak kabul ediyor. Ve diyor ki kişinin imanı ile melekler arası, meleklerin imanı arasında hiçbir zaman fark yoktur. Ve bu fıkhı'l-ekber şerhinde aliyal-kari bunu çok açık bir şekilde ne yapmıştır? Açıklamıştır. Ehli, selef uleması ne diyorlar? Diyorlar ki hayır. İman, iman kalptedir. İslam zahirdedir. Tamam mı? Yani... İslam'ı tarif dediği zaman ne diyor? En teşhede en la ilahe illallah. Onun için alimler selaf uleması demişler ki iman kalple tasdik, dille ikrar. Yani iman, kalbinde iman etmiş olduğu şey alenen, zahiren ne yapması? Açıklaması. Ondan sonra azalarla amel etmek. Namazı terk ettiği zaman imana eksil. Yani şöyle aklan bir, bir düşünelim. Hiç namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen, içki içe memne yapan ile... Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, cihad eden, hiçbir haram işlemeyen arasında aklen fark var mıdır yok mudur? Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Nasıl bir cevap vereceksiniz? Aklen. Yani nasları bir kenara bırakalım. Yani fark var mı yok mu? Aklen fark varsa, mağlen fark olmasından daha evladır. Dolayısıyla, kişinin muhsin, mümin, muslim olabilmesi için, her yaptığı amelde Allah'ı görüyormuş gibi tabii ki Allah'ı görmesi mümkün değil o zaman Allah Celle Celaluhu'nun onu murakabe ettiğini düşünecek devamlı. Hani hadiste diyor ya. İttakille haythumekunt Nerede olursan ol Allah'tan kork Allah'ın sakındır halamlardan sakın. Alışveriş yapacaksın. Satış yaptığın zaman yalan atmayacaksın. Bileceksin ki Allah seni işitiyor ve Allah seni seni görüyor. Vallahi celle Celaluhu senin için görevlendirdiği melekler var. O melekler her yaptığını ve her söylediğini yazıyorlar. İşte iman budur, ihsan budur. Yani gerçek manada iman eden bir kişi alışverişinde ne yapmaz? Yalan atamaz, mümkün değil. Gerçek manada iman eden bir kişi asla kimseyi kandıramaz. Ali sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Feman qashna faleysa minna". Bir gün Ali sallallahu aleyhi ve sellem panayra giderken, o satış yerlerine. Bakıyor bir kişi böyle temirleri üst taraftan çok güzel temirleri koymuş. Alttan da en adi temirleri koymuş. ve vesselam elini şöyle soktu. Alt böyle. Temirlerin yanından böyle soktu. Çıkardı. Ya dedi. dedi ki ya Resulallah dedi. Dün akşam hava yağışlıydı. Onun için işte böyle. Peki o zaman sen dedi bu hava yağışından dolayı bu hale gelen şeyleri niçin üste çıkarıp güzelleri de alttan koymadın? Femen gaşşene feleysemin. Alışverişinde insanları kandıran ister kafir bile olsun. Benden alış yani benden o şeyi alacak olan kişi Yahudi bile olsa ben onu kandırmam benim için caiz değildir. Ve insanları kandıran bir kişi, bir kişi keşfedilirse bir kişi bir daha kimse ona güvenmez. Bu adam dikkat edin, bu adam sahtekardır. Onun için sehtekar bir kişi toplumda toplumda bilindiği zaman topluma bildirilmesi, o kişinin bildirilmesi vaciptir. Dikkat edin filan adam sehtekardır, filan adam kandırıyor, filan adam şöyle yapıyor diye ki millet ondan sakınsınlar. Ve bu da emri bil maafi'a -ma -ma munker muessesine giriyor, konusuna giriyor. فَمَرَّا مِنْكُمْ مُنْكَرَ فَلِغَيُّ بِيَدِهِ فَاِلَّمْ يَسْتَطِعِ فَبِلِسَانِي فَاِلَّمْ يَسْتِعِ فَبِقَلْبِي وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيمَانِ Buradaki, dikkat ediyorsun bunlar hepsi nedir? Ameldir. Eğer bu amel yoksa o zaman bu nedir? İmanın en zayıf dereceliğini gösteriyor. Ha, o zaman demek ki iman artar ve eksilir. Onun için selef uleması ile diğer fırkaların arasındaki fark dağlar gibi fark vardır. Tamam mı? Herhalde vakit bitiyor değil mi? Namazı 15 dakikalar Kaç? 15 dakikalar. Tamam Kur'an'a geçelim mi? he Yeter ya, tamam. Tamam, ya. burada iyi yetenelim burada. Ya da ve sellem ve sellem ve barakam, emin